Merhaba, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Üsküfçü Köyü sınırlarında Kanadalı tek madencilik firması maden arama çalışmaları için gerekli izinleri alıp çevresel etki değerlendirme süreci başlattı. Bu duruma ilk tepki köylülerden geldi. Üsküfçü Köyü'nde Ev ve Zeytinyağı Tesisi bulunan ve Bizum Hoca adlı filmde çevreci imamı canlandıran oyuncu Cezmi Baskın, filmde olduğu gibi köylülerle birlikte madene karşı mücadele vereceğini söyledi. Ezine ilçesine bağlı Üsküvçü köyündeki tek madencilik firmasının yarma açma yöntemiyle maden arama hazırlıkları tepkilere neden oldu. Üsküvçü köyü sakinleri açılacak madene tepki gösterirken köyde yazlığı ve zeytinyağı imalathanesi bulunan Oyuncu Cezmi baskında madenin açılmasına karşı olduğunu köylülerle birlikte çevre mücadelesi vereceğini belirtti. Cezmi Baskın, Bizim Hoca filminde çevreci bir imamı oynadığını ve filmdeki rolünü şimdi köylülerle birlikte vereceği mücadeleyle gerçekleştireceğini söyledi. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın arama ruhsatı verdiği 600 hektarlık bölgenin fıstık çamı, Ormanı ve tarım arazisi olduğunu belirtirken firmanın arama çalışmaları sırasında alanda 12 yarma açacağı kaydedildi. Köy muhtarı 57 yaşındaki Ahmet Benli, köyden hiç kimsenin şu ana kadar firma ile muvaffakatname imzalamadığını ve doğalarının bozulmasını istemediklerini söyledi. Bölgede altın, gümüş, kurşun, çinko ve demir rezervleri aranacağı belirtildi. Çin'de yapılan son araştırma dünyadaki panda sayısının 1864'e çıktığını gösteriyor. 10 yıl önce doğada yaşayan panda sayısı 1596 idi. Nesli tehlike altındaki panda nüfusu koruma çalışmalarında katkısıyla son 10 yılda %16.8 oranında arttı. 2003'te dünyada 1596 panda vardı. Çin'de yapılan 4. Ulusal Panda Araştırması'nın sonuçlarına göre bu sayı 1864'de çıktı ve pandaların yaşadığı alan da genişledi. Pandalar artık 2.577.000 hektarlık bir alanda yaşıyor. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren WWF Çin Doğa Koruma Programları yöneticisi, Çaoi Liu, dev pandaların korunması için birçok başarılı çalışma yapıldı. Çin hükümeti de bu çabaları destekleyip aralarında WWF'in de bulunduğu doğa koruma örgütleriyle işbirliği yaptığı açıklamasını yaptı. Çin Devlet Orman İdaresi tarafından yürütülen araştırma 2011'de WWF'in maddi ve teknik desteğiyle başlamıştı. Araştırma sonuçları dev pandaların %66.8'inin korunan alanlarda yaşadığını gösteriyor. Son yapılan araştırmadan bu yana pandaların yaşadığı korunan alanlarda 27 yeni saha eklendi ve toplamda bu alan 67'ye ulaştı. Panda koruma çalışmaları başka türlerin korunmasına da katkıda bulunuyor. Çin'in Sichuan, Shaanxi ve Gansu eyaletlerinde yaşayan pandalar için oluşturulan korunan alanlarda Çin'in güneybatısında yaşayan Çin dağ keçisi Altın maymun, kızıl panda ve tepeli aynak gibi nesli tehlike altındaki diğer türler de yaşıyor. WWF, Çin hükümetinin pandalar için gerçekleştirdiği bu çalışmaları destekliyor. Bu çalışmalar, yeni doğa koruma alanlarının oluşturulması ile birlikte pandaların daha çok yiyecek bulabilmesine ve daha iyi yürüyebilmesine olanak sağlayan orman alanlarını, bambulukları ekolojik koridorlarla birleştiren korunan alan ağlarının oluşturulmasını da kapsıyor. Araştırma popülasyon ve habitat açısından bazı artışları ortaya koysa da doğada yaşayan dev pandalar hala ciddi sorunlarla karşı karşıya. Panda popülasyonunu tehdit eden kaçak avcılık tehdidi azalsa da madencilik, hidroelektrik santraller, turizm ve altyapı inşaatları gibi sorunlar türün yaşam alanlarını hala olumsuz etkiliyor. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başlak, Şöyle demiş, pandalar WWF'in tüm dünyadaki doğa koruma çalışmaları için bir sembol. Korunmasıyla ilgili çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten çok mutluyuz. Çin'den gelen umut verici haberler bizleri diğer türlerin korunması konusunda da yüreklendiriyor dedi. WWF'in doğa koruma çalışmalarına destek olmak için yürütülen evlat edinme kampanyasının Türkiye ayağında da en çok tercih edilen tür panda. Pandaların korunmasına destek olmak isteyen bireyler WWF Türkiye'ye bağışta bulunabiliyorlar. Hindistan parlamentosu ülkede gerçekleştirilmesi planlanan 15 GW'lık güneş elektriği yatırımı için onay verdi. Ülkenin kamu elektrik dağıtım şirketi olan NTPC'nin önerisi olan programla bu güce 3 ayrı dilimde gerçekleştirecek projelerle ulaşılması planlanıyor. 3,5 ve 7 GW'lık dilimlerde gerçekleştirecek yatırımların ağırlıklı olarak özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Hindistan hükümeti 5 ve 3 gigawattlık ilk iki dilimdeki projelere destek sağlayacak. 7 gigawattlık son dilimdeki yatırımlarsa herhangi bir teşvikten yararlanamayacak. Projelerin tamamında belirli oranda yerli ekipman kullanımı da zorunlu olacak. Bu oranlarsa ülkenin yeni ve yenilenebilir enerji bakanlığı tarafından... Her ihale öncesinde ayrı olarak belirlenecek. Programda yerli yabancı yatırımcı veya modül teknolojisi alanlarında ise herhangi bir ayrımı uygulamayacak. NTPC 3 gigawattlık ilk dilimin 1 gigawattlık bölümü için ülkenin Andhra Pradesh eyaletinde çalışmalara başlamış durumda. 2 gigawattlık bölüm içinse teklif toplama süreci daha henüz başlayacak. Hindistan hükümeti bu programın ülkede güneş elektriği fiyatlarının şebeke fiyatlarının altına inmesinin hızlanmasına dizel ve kerosen kullanımında azalmasına ve yerli güneş enerjisi sanayi sektörünün gelişmesine katkıda bulunacağını söylüyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.